Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Tema Vakfı Onursal Başkanı ve Alternatif Nobel Ödülü sahibi Hayrettin Karaca'ya karşı koza altının şikayeti üzerine açılan kamu davası görülmeye başlandı. İzmir Dikili'de hakim karşısına çıkan 90 yaşındaki Hayrettin Karaca hakkında açılan kamu davası, keşif talepleri ve tanıkların dinlenmesi için 15 Şubat 2013 tarihine ertelendi. Maden şirketi Karaca'ya yönelik şikayetlerini geri çekmişti ancak kamu davası görülmeye devam ediyor. Karaca, 7 Aralık 2012'de Stockholm'da yapılacak olan Alternatif Nobel olarak da bilinen Doğru Yaşam Ödülü töreninde Doğru Yaşam Onur Ödülü alacak. Doğru Yaşam Ödülü alan Karaca'nın doğayı tahrip eden uygulamaları fotoğraflamasının önüne geçilmesi, hatta hakkında bu nedenle kamu davası açılması, mevcut yargı sisteminin ve kanunların çevre suçlarına tanıklık etmek açısından yeniden ele alınması ve gerekliliğine işaret ediyor olabilir. Karaca, 2010 yılında Kozak Yaylası'nda maden çalışmaları nedeniyle bozulan, Ekosistemi fotoğraflamak için gitmiş, kamuya ait yolda kendi ifadesine göre şirket çalışanları tarafından hakarete uğrayarak tehdit edilmişti. Maden şirketi ise iş yeri ihlali iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Karaca, Yavuz hırsız ev sahibini bastırdı. Mağdurken suçlu duruma düştük dedi. Davanın son görülen celsesini Doğru Yaşam Ödülü heyetinden Uluslararası Avukat Agneta Johansson ve Merkezi İsveç'te bulunan Uluslararası Hukuk Desteği Konsorsiyumundan Bite Hammergren'de izledi. Hindistan Doha'daki iklim görüşmelerinde Kyoto protokolünün taahhütlerinin arttırılarak süresinin uzatılması görüşünün ortaya konulmasını istiyor. Önümüzdeki hafta Kyoto protokolünün bir uzantısı olarak iklim değişikliği müzakerelerinde Hindistan'ın Çin, Brezilya ve Güney Afrika ile Gelişmekte olan ülkelerin blok olarak çalışacağı açıklanmıştı. Kyoto protokolünün süresinin uzatılmasını isteyen Hindistan, bunun olmaması durumunda yeni bir anlaşmanın sadece 2020 sonrasında yürürlüğe girmesiyle ilgili kararda olduğu gibi herhangi bir küresel iklim anlaşması olmadan geçecek 8 yıllık bir dönemin yaşanabileceği uyarısında bulundu. Hindistan'ın iklim görüşmelerinde protokolün süresinin uzatılması için öne çıkacağı belirtiliyor. Keşke Türkiye hükümeti de Hindistan gibi Aktif bir siyaset izleseydi bu konuda. Amerika Birleşik Devletleri'nde Keystone-Excel boru hattı ile ilgili aktivistlerin protestoları devam ediyor. Aktivistler boru hattının reddinin Obama'nın iklim değişikliğini önleme konusunda çaba gösterip göstermediğinin kanıt olacağını dile getiriyor. Eleştiriler yoğun. Çünkü katranlı kumlardan elde edilen petrolü taşıyacak hattın güney kısmında ön çalışma yapılıyor. Burada doğrudan eylemler de sürüyor. Önceki gün 4 kişi Keystone-Excel boru hattı güzergahı boyunca kullanılan Ağır makinelere kendilerini kilitledi. Otuzu aşkın kişi ise işi durdurmak için şantiye çalışanların üzerine yürüyerek makinelerin çalışmasını insan zinciriyle engelledi. Eylemler çeşitli boyutlarda devam ediyor. Palm Beach'te dayanışma eylemleri, Minneapolis'te afişli protesto, San Francisco'da ise Kanada Başkonsolosluğu'nun önünde gösteriler vardı. Dünyada bilinen petrol rezervleri yakılırsa o zaman gezegenin sıcaklığı ortalama 6 derece artacak Bu da insanlığın sonu olacak demek. Bu insanlar kendilerinin ve çocuklarının yaşamı için bu eylemleri yapıyorlar. Harvard öğrencileri %72'si fosil yakıttan para kazanan şirketlerin okula verdiği bağışların geri çekilmesini istiyor. Bağlayıcılığı olmayabilir ancak modern çevre hareketinin artık okullarda geliştiğinin göstergesi olarak nitelenen bu oylama... ...okulun öğrencilerinden oluşan Harvard Koleji Lisans Konseyi tarafından yapıldı. Üniversitenin 30.7 milyar doları için... En iyi 200 bağış arasında fosil yakıt şirketlerinin bağışları da var. 350.org'un kurucusu ve bir Harvard mezunu olan Bill McKibben kampanyaya oy verirken yaptığı yorumda fosil yakıtlı şirketlerin yatırım yapan kuruluşların durdurmak için baskı yaptığını söylüyor. Gökçeada Gönüllüleri Derneği, köyde otel yapımlarının önünü açan çevre düzeni planının iptali için, Bir imza kampanyası başlattı Change.org'da başlatılan kampanya ile Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun Gökçeada'da betonlaşmayı önlemek, tarihi dokuyu, doğayı ve insanları korumak, Gökçeada Bademliköy'de yapılan çok katlı otelin yapılacak olan yenilerine örnek olmasını engellemek, 100-200 yıllık taş evlerden oluşan dokunun bozulmamasını sağlamak ve doğacak altyapı sorunlarını önlemek için dikkatinin çekilmesi amaçlanıyor. Kampanyayı Gökçeadalılar başta olmak üzere bütün doğa severler change.org adresinde bulabilirler. Gökçeada Bademli köyde halk direnişte. İran'ın resmi haber ajansı Irna, ülkedeki bir şirketin rüzgar türbini üretimi için çalışmalara başladığını bildirdi. Buna göre şirketin üreteceği türbinlerin kurulu güçleri 2,5 megawatt olacak. 1,5 yıl içinde dünyadaki en son teknoloji ile 9 adet rüzgar türbinin üretilmesi planlanıyor. Elektrik enerjisi üretiminde dünyada 15. sırada olan İran, rüzgar gücünü ise 7 kat arttırmayı planlıyor. İran'dan örnek alınabilecek bir çalışma sonunda. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın gezegenin geleceği günlük çevre ve ekoloji haberleri hazırlayan ve sunan uygar özesmi açık radyo program destekçisi olun 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.